...bir vertigo başlıyor. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan... ...Hilmi Tezgör. severler iyi akşamlar, 94.9 burası Açık Radyo ve e, üçlü bir setle karşı karşıyasınız. Vertigo başladı, aynı anda Atapotun Bahçesi ve Ay Palas'la başladı. Tolga Cem hep beraber buradayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, bu akşam 2013'ten şarkılar çalacağız. Kaç yıldır yapıyoruz bunu hatırlamıyorum ama bir gelenek haline getirdik galiba. E, 2000, yani yeni yılın ilk programında üç saatlik seçkileri herhalde bir 5-6 yıl daha fazladır. Daha, daha, daha, daha, fazladır. Fazladır. daha fazladır. Yani, yani. Hani ben beynim aklımdan bir 10'a yakın geçecektir on. ama 10. yıl Öyle olmuştur mi? yani. Tabii ben ilk sene yalnız yaptım. ikinci sene de yalnız yaptım. Ondan sonra 2002, bir, 2003, iki 2003. Bir iki sene uzattığımızı hatırlıyorum. Birkaç hafta falan yaptığımız da oldu. O evet. da oldu. Uzattıktı. Değil mi? O da oldu. Uzatmalı program. Ee, ama 10 10-11 yıl olmuştur yani. Şimdi Cem'in öndeki listeye bakacak olursam... ...biz 12'ye kadar birlikte yapacağız. Cem ise 12'den sonra <gülüyor> devam, devam edecek. Yok o Lurit programı Yok, gibi olacak. 2013 ya. boyunca 2014, <gülüyor> boyunca, 2014 <gülüyor> boyunca 2013. Ama Cem yapamaz onu çünkü Cem yeni şeyler çalmayı sever. Dolayısıyla... <gülüyor> e, ...onu nasıl halledeceksin Cem? De ben de onu düşündüm ama çıkamadım işin içinden. Ee, bir, şu tabii Lurit'in Tolga'nın söylediği gibi... E, lorit beni hep böyle bir dağıttı açıkçası her anlamda. Ee, dolayısıyla benim e, güncel müzik dünyasına dönmem de e, birkaç aydır sekteye uğradı. E, dönemedim. Yani. <gülüyor> bu sekteye uğramış galiba. Bu şeye kadar. Işte, Başka ek da Ekime Ekim Ekim Ekim kadar olan hikaye. Ee, bir de hani bunun üzerine işte bir son e, şey sayabiliriz. 10-15 günü sayabiliriz yani. Ama çoğu da herhalde şey yok yani son tarihte albümler çok fazla yok galiba yani. <gülüyor> Valla işte bilmiyorum ama bu akşam sonuçta buradan Cem şeyler çalacak <gülüyor> ben de çalacağım ee, Tolga'nın da güzel albümleri var ee, şey e... uykudan önce Relaksan <gülüyor> relaxan şeklinde <gülüyor> kavvonda ee, kas gevşetici <gülüyor> yani güzel var orada çok güzel şeyler var onları çalar mı bilmiyorum yok bak ben 2014'te söyledim <gülüyor> peşin peşin <peşası> konuşmayalım <gülüyor> Dur şimdi biz ee, ...uzun bir Black Sabbath... E, ...parçasıyla başladık... ...13. albümünü yaptı Topluluk Birmingham'la ekip... E, ...bir eksikle... ...aslında dör, eski dörtlü bir araya gelmişti... ...ama daha sonra davulcuyla... E, ...bir bakıma anlaşamadılar ve... ...üçlü... E, ...olarak ve yanlarına... E, ...Rage Against the Machine'in davulcusunu alarak... ...13. albümlerini yaptılar... ...uzun yıllar sonra... ...iyi bir geri dönüş albümü olduğunu düşünüyorum... ...ben bolca çaldım zaten... E, ...Vertigo'da... E, Eski Black Sabbath'ı hatırlatan, biraz da böyle orta dönemlerine, beşinci, altıncı albümlerine yaklaşan bir havası var. Ee, oradan God is Dead ile başladık. 2004'ün ilk şarkısı da böylece God... Tanrı'yı halletmiş tabii, olduk, Black halletmiş mi? olduk. Baştan iyi oldu. Black Sabbath'ın 13. albüme gelememesi tabii enteresandı. Dolayısıyla böylece tamamlamış oldular en azından. 13'e 13 e gelmiş oldular yani. Evet onlar yani, için son önemli. derece kritik, kritik evet, oldu, evet. Iyi oldu, iyi 13 oldu. Olması iyi 13 oldu yani. olması iyi oldu. Kesin yani, cuma günü yani. gelememişti yani. Ve Büyük Oztuka'da başka albüm kaydetmeyecekler. Yani o, hafiften onu zaten satır alında söylemeye başladılar. Ama turneyi uzattılar. Gelecek galiba ha. yaz tekrar devam edecekler. Ozin hala hayatta olması şu an yaşıyorsa... ...o da o bile bana hep ilginç geliyor ama... ...bir şekilde devam edebilirler. bunda başladık. Tabii biz e, genelde kendi... ...o bir evet, saatimize tabii. on şarkı falan sıdıramıyoruz. Yok. Sen seyrettin bu arada yani değil mi? Ben seyrettim ha. evet. Evet öyle bir o şey. O da mühim çünkü yani. işte çok uzun... E, ...aylar öncesinden alıp bir şekilde... ...görebildik. E, öncesinde... Ee, çok iyi bir performanstı. Hı -hı. Yani en iyi performans bence en davulcuyu bir yana bırakırsak... E, ...Tommy Ayomin'inkiydi, gitaristinkiydi. Sonra belki basçı Gizr'ı almak lazım. Ondan sonra da Ozzy'yi e, sıralama, öyle bir sıralama yapabilirim. Ama çok iyi bir performans. Hep e, yeni albümden beş şarkı. Onun haricinde da hep eskilerden çaldılar ve klasik Paranoid'la... ...bitirdiler konseri. Ondan önce e, seyrettiğim topluluk Black Sabbath'ın ön grubu da benim çok bu, bu sene içerisinde dinlediğim topluluklardan biriydi. Uncle Acid and the Deadbeats. Onların üçüncü uzun çaları Mind Control. Onu çalayım mı? Böyle bu gitar. O yüzden lafa açtım zaten ki hani konsere gel oradan da parçaya Hı -hı. bağlayayım. Evet yani Uncle Acid hakikaten çok e, iyi bir topluluk. E, tabii biz e, kendi önümüze ne gelirse kendi zevklerimiz dolayısıyla bir şeyler dinliyoruz. Dolayısıyla bir sürü şey kaçıyor. Hı -hı. Değil mi Tolga senin? Aynen öyle. Ki yani. Senin... Ben senin isteğinden göklenir Çok sevdim. Senin ise de kısa değil diyeceksem. Kısa kısa bak yarısını kapatayım. <gülüyor> Arada katlayınca kısalıyor. <gülüyor> ben yeşil renkli kağıt şey yaparak kafaları karıştırmaya çalışıyorum. Neyse lafı uzattık çok başta. Oldu, kötü abi, oldu. Yeşil kağıt dediğin tabi. Yeşil kağıt yoktu. Ha, evet, radyoda söylediğin iyi oldu. Radyoda Kâvodun yeşil olmasın, evet. Hı -hı. Ama olsun, ne yapalım, siyah beyazdan <gülüyor> gelme şeyiz. Televizyonlarda da durumlarımız karışıktı. <gülüyor> Neyse, Uncle Acid çalayım. Aylül ee, Şarkı'nın adı neydi ya? Desert Ceremony gelsin. Biraz böyle Alice Cooper, Black Sabbath, Stoogius e, karmaşası bir grup Evet Anka Ses'ten The Dead Beats. 3 ee, saatlik programımız başladı bundan 15-20 dakika önce. 2013'ten şarkılar çalıyoruz. Tolga burada. Cem burada. Ee, üçümüz ee, her sene olduğu gibi ilk hafta. 6'sı 7'si genelde. Duruma göre değişiyor, değişiyor galiba. Tespit ettiğim kadarıyla evet. her sene böyle giderse <gülüyor> değişir diye düşünüyorum. Hiç <gülüyor> biri olmadı galiba ama. Hiç biri Ocak'ta olmu denk gelmedi. Hatırlamıyorum. bir, hatırlamıyorum. bir tane. Aa, beraber yaptığımız olmayabilir doğru. Beraber ne? yaptığımız doğru, bir, doğru, Ocak doğru. bir Ocak olmadı. Bir Ocak olmamışlar beraber. Bir Ocak aslında kaldırılsa ya. Yani, ya Tuhaf bir gün böyle bir İkisinden şey. İkisinden başlasa anlamında söylüyorsun. E zaten öyle Şubat sayılıyor. Şubat'a mı çakacağız orayı? Orayı bilmiyorum. Artık onları ayarlasın yukarısı ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Takvim dairesi. Taktım, taktım, dairesi. <gülüyor> Artık tampınardı falan da devreye girer mi? girmez mi bilmiyorum. Yani, Takvimleri ayarlamayız. Bir şeyler yapsın o işleri. Yani. Neyse biz ne yaptık burada? 23 dakikada <gülüyor> benim saatime göre iki şarkı çalmayı başardık. <gülüyor> benim e, en çok dinlediğim albümlerden, en sevdiğim albümlerden bir tanesiydi. Mind Control, Uncle Acid and the Dead Beats Desert Ceremony. E, bir hikayesi var albümün aslında. Böyle bir... ...dağdan inen... o ...dağdan inme son zamanlarda çok popüler bir değiş ama... ...bir karanlık figür geliyor... ...çölde... ...kendi yandaşlarını topluyor... ...seremoniler, bir şeyler böyle bir takım... ...biraz gizemli hikayeler de anlatıyor... ...Unclasid bu albümünde... Hard Rock Heavy Metal Kültürü içerisinde... ...aynen öyle değerlendirebilecek... ...biraz belki tematik olarak... ...biraz daha şey gibi böyle biraz science... Şeyde, hmm. ...biraz fantastik taraflara da kaçıyor. Voivod e muydu? Teknoloji temalı. Grup. <gülüyor> evet o çok iyi bir grup ya. Hmm. Çok iyi bir grup ama sound ve vokali seversen... <gülüyor> sevmezsen hiçbir şansın yok. Hakikaten büyük grup Voivod. Onlar geri döndüler 2013'te hmm. bir albüm yaptılar. Hiç de fena değil. Ee, ama onu bu akşam e, çalmayacağız. En azından ben getirmedim yani. Siz de getirdiniz zannetmiyorum. Yani doğru, yani doğru, doğru, doğru zannediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> zannediyor. Oysa şimdi burada bilmem belki dinliyordur sevgili Kaan Akay olsaydı dostumuz arkadaşımız. Öyle şeye çağırma. Böyle şeytan çağır gibi basar stüdyoyu. Basar mı diyorsun? <gülüyor> Kaan Akay bence Voivod'un targetı örtünüm ile gelir burada. Onun bir grubu daha. Feryal'e Kaan iğneyi aratır <gülüyor> uzun süre çalardı. Onun Bir nasıl? grubu daha vardı Kaan'ın. Ee, Kaan, Kod zamanlar var. hatırlıyorum da. Neydi? Onların da yeni bir albümü çıktı. Bu sene dur. E, aklıma gelir birazdan. Şimdi çok zorlamayayım. Kaan'ın bir sürü drum... Ee, yok yok. Özellikle çok takıldığı bir şey vardı. Epey, metal dünyası. Belki kendi bile hatırlamaz. Ee, yara metal diyelim. Neyse. Neyse. Peki. Neyse, <gülüyor> tamam. Biz şimdi başka bir, bir, bir, bir çizgiye, başka bir coğrafyaya geçelim. Müzikal bağlamda. Billy Bragg aslında üçümüzün de bir müzisyen. Ee, onun da on küsur albümü oldu herhalde çünkü arada farklı müzisyenlerle filan da çalıştı şeyle Wilco ile albümler yaptı ben sayısını hiç bilemiyorum. dolayısıyla son albüm, albüm daha fazla değil midir kısa çalarları da var hani hangi birini sayacağımızı da bilemiyoruz ama ama e, Billy Brake evet devam ediyor çok akustik ve bence çok güzel bir albümle geri geldi "Tuten Nail adında tamamen böyle e, neredeyse balad ve akustik bestelerden oluşan bir albüm oradan bir şarkıyla devam edelim Do unto others, Gelsin Billy Bragg'den. The greatest commandment of all is in the book of Luke, as I recall. Do unto others as you would have them. So. Oh. 94.9 Açık Radyo, Üçlü Set, Vertigo, Ahtapot'un Bahçesi ve Ay Palas buradayız. Çalıyoruz. Bu saat diliminde ben daha çok konuşuyorum. Doğal umarım, senin saatin. Umarım e, Tolga'nın saatinde de... Sen daha çok konuşursun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. O zaman ben nispeten de sen, sen Hı -hı. çözülüyorsun. <gülüyor> Kim çözülüyor? Sen, sen. Çözüyorum? Nereden çözülüyorum? Daha da, da sesini dinliyor. Hadi bakalım söylüyor. bir kontest olsun. Kim daha çok konuşacak? <gülüyor> <gülüyor> tam da sadece, <gülüyor> sana göre. Tam keresinde, bir keresinde bir geçen semineydi. neydi bir ara bir 45 dakika falan hiç ses çıkmadı. <gülüyor> evet evet. Değil mi? Yok oldu yani gitti. En, abi, ne yaptı? En son üçlü programımız bir şey felaketti galiba. Hayır son çok iyiydi. Son iyiydi bir önceki. Son iyiydi ondan öncekine mesela. Cem abi. bir ara tamamen yok oldu. Yani Hayır son gittim, bir ya, radyo için özel bir radyo günü için öyle bir şey yapmıştık. Böyle bir. Bir son program iyiydi. Bayağı iyiydi. Ondan öncesinde bir şey vardı. Ee, mesele vardı. Dert Hatta bizde bir dert almıştı. Yani bu bir, bir öncekinde yaparken. Evet. Nasıl bir dert almıştı? Yani kendimiz yani. olacak. Mı? Ne yapacağız? Mı? Yani hani biz mi sıkıldık gibi? Ondan sonra ben bir birbirimizden <gülüyor> <sıkılmışız gülüyor> Neciler bizden sıkılmasın. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> ben Mazhar Fatkan bir mecburen çaldım. Her şey batardı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum Peki. artık Şimdi ne yapıyoruz? Var mı Twitter hesabı orada da bir şeyler, yine mi bir şeyler bakıyorsunuz. Var mı bir şey? Ben günlük kağıda bakıyorum. Ben. Saate mi bakıyorsun? Ben saate, ha. Ha? saate bakıyorum. Yalan yaz. <gülüyor> hiçbir zaman saate bakmazsın. <gülüyor> Neyse peki ben bakacağım o zamandır Ya Billy bu ha? albüm çok güzel gerçekten. Hani çok ben güzel. Hiç keş evet, hiç evet, elim gitmemiş yani. çıktığını bile farkında değilim. Sayende öğrendim. Gerçekten e, teşekkür ederim bu arada. Yani. Şey ben gibi. Ben teşekkür ederim. E, Hovey Gelb'in hani son zamanlarındaki hani böyle bir oturmuş ağır ağır Bir kenarında tıngır mıngır güzel hikayesini Hı -hı. anlatıyor. Yani böyle bir e, tortulu bir yaşanmışlık ve sesiyle beraber. Ya, evet bir de Hı. Billy çok güzel bir kendine as bir melodi damgası var. ...onları şarkılarına yerleştiriyor yani o söyleyişiyle... ...her şarkısı çok melodik yani bir de brage dinle... ...mırıldanmaya başlıyorsun şarkıyı mesela bu da... ...şimdi ilk defa dinlediniz o düğün anıtıya adırsma bayılıyorum... ...şey bir adam sevdiğimiz bir adam... ...zaten benim listede bakıyorum yeni gruplar fazla yok... ...yani hele ilk albüm olan bir grup galiba bakıyorum yok... ...hiç yok olsun... Ama mesela ha, 27. De... albümü falan var. <gülüyor> Roy Harper'ın kaçıncı albümü mesela sonuncusu? Çok, çok fazla. çok. 27 galiba işte 27. yedi. Adını değil, bin yani rakamını evet. bilemeyeceğim. Çok çok çok fazla albüm. Hatta... Sonunda mit yazabilecek <gülüyor> kadar fazla demek. <tabii>. Nasıl? <gülüyor> Menem mit ya albümünü söylüyorum. Ama ya arası da var. Ha. Buna arası da var yani. yani 13 yıldır da yapmıyorduk. bir şey. Tabii tabii yani hani e, e, e, o sayıya geliyor ama... ...rahatlıkla onun üzerine 10-15 daha koyarmış yani. Evet yine de yani yine de çok büyük isim neyse Roy Harper'a geleceğiz ama önce ben Avustralya'ya gideyim Drones bir önceki albümde aslında takmıştım bu toplu. Esassa yeni bir grup sayılabilir bu yani dör, evet bir iki üç. Dör. Yani listenin azaran evet, ortalama yani evet. evet, evet. <gülüyor> benim ortalama nazaran Ancler <gülüyor> ve Drones en yeni gruplarım evet teşekkür ederim. <gülüyor> e, Keadat da öyle ama bu akşam çalamayacağız Keadat zaten yüz dakikalık bir albüm yap neyse onlara geleceğiz. Şimdi Drones ee, çok iyi bir albümle geldi. ICC evet. Beat benim için. Ee, yılın hakikaten en zirve noktalarından bir tanesiydi. Ee, Avustralya Topluluk aslında 2004 yıldır albüm yapmıyordu galiba. 2004 yıldır evet. Ee, Hı -hı. Ve ondan sonra gitgide turneler nasıl? 2004 yıldır. 2004 yıldır, yıldır, yıldır, yıldır, yıldır, yıldır mı yaptın? En son işte ilk Noeller'di. <Gülüyor> <Gülüyor> Christmas albümü çıkarmıştı. <Gülüyor> evet. O zaman Avustralya var mıydı ya? Ya işte daha uzaktadır belki. Ayrılmamıştı galiba. Henüz. <gülüyor> <gülüyor> <uzun. gülüyor> İngiltere'den bir yer. Pasifik'te <gülüyor> bir yerlerdeydi ama daha ayrılmamıştı. Yok o, o kadar oraya bile girememişti. <gülüyor> ee, teşekkürler. Ee... <gülüyor> kara <gülüyor> olarak ayrılmamıştı yani. <gülüyor> Böyle <de> şarkı şarkıya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi Yeni Zelandalı gruplardan söz açtırmaca. <gülüyor> <gülüyor> The Drones çalacağız. Son albümlerde ICC vittor'dan Laika gelsin ve program devam etsin inşallah. Classroom till the end of class. Now like us in the backseat of a lunar car. She was the first to leave home in a very long time, but vanished with a tail. je Oh, Evet efendim buradayız böyle e, drones çaldık. Laika adlı şarkı ICCV talbinden, Avustralya, Perth şerrinden e, topluluk gitgide büyüdüler aslında. Ve bu geçen yaz festivallerde de boy gösterdiler. E, ama bakalım yani bir şekilde bir yerlerde yakalamak onları güzel olurdu. Demin Roy Harper'dan bahsettik. ...nasıl buldunuz albümü dinlemişsinizdir Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani Cem kesin dinlemiştir de. <gülüyor> Tolga sana da sordum. Nasıl buldun? <gülüyor> e, güzel. Kendini... Ben çok seviyorum. Da... Yani bayağı iyi bir albüm ama... ...bu sene çok beni etkileyen albümlerden bir tanesi olmadı şey açıkçası. Ama tabii yani biraz... E, ...bilmiyorum ki tabii o değerlendirmeler hem kişisel hem bir yandan da ne bileyim şimdi 13 yıllara vermiş işte kariyerini evet, evet. ilk albümden bu yana Hı. ne bileyim 37 yıl geçmiş falan. Öyle olunca güçlü bir geri dönüş de heyecanlı bir be, tam... heyecan bekleyenlerden evet, yani evet. bir tanesiydi. Şey diyor albüm için. Yani aslında ben eski dünya insanıydım. bir önceki dünyanın Hı. insanıydım ve o dönem öyle gözüküyor zaten. O dönemde Hı. bitmişti diyor. Hı. Ve yeni dünya yeni dönemde bana benden bir şey beklemez diye düşünmüştüm diyor. ...ama yeni dünya... ...saati işlemeye başladı ve... ...ben de ona bir katkı... ...yapmak sanki benden de bir şey... ...bekleniyormuş gibi hissettim ve... ...oturdum bir albüm yaptım. Çok fazla bu müzisyenin en fazla... ...etkilendiğini söylediği isimlerden bir tanesi. Yani özellikle... ...Johanna Newsom ve... E, ...Ghost'un esas önderi... ...Masaki Bato ilk olarak... ...Roy Harper söylüyorlar. Hani Hı. müziğe... ...başıtan şey onları... ...Roy Harper. Evet ama hani... Aslında müzik tarihine bakınca daha büyük Tabii Led Zeppelin. isimlerle Led Zeppelin'den da Hangi şarkıyı söylüyordu şeyde Pink Floyd'un? Have a Seagrı. Have a Seagrı. Evet. Wish You Were Here'de değil mi? Yani Led Zeppelin'in üçüncü albümünde Hats of Roy Harper. Roy Harper diye şarkı evet, var. Evet, Jimmy Page'in zaten şey albüm var. Roy, abi, Roy abi, beraber albüm, albüm var. var. Man and Mist diye bir albüm çıkardı. Hakikaten mit olması için Hı. uzun zaman geçmesi gerektiği Albüm kapağında da güzel böyle <gülüyor> kendi şöyle hafif yarı profilden yüzü var. Ona böyle iki tane boynuz eklemiş. İşte Hı -hı. o kısmı biraz değişik oldu. Siyah beyaz değişik olmuş. İşte şey. Şeyi şey de var tabii. Yani Led Zeppelin gibi e, böyle mit ya hani, Hı -hı. E, hani Page gibi. Page dediği bir ahbaplıkları hala nasıl, ne durumdalar bilmiyorum ama Hı -hı. bir dönem bayağı bir ahbaplıkları da var. E, şeye düşkün. E, mitlere, Hı -hı. E, Mistik düşünceye. Hani Page'in bu Alessa Crowley'ler falan filan evet, takıntıları evet vardır ya. <gülüyor> Bunun da epey meyli var o işe hı hı. her anlamda. Dolayısıyla biraz da onu taşıyor gibi. Bir de, e, bu hani bir, bir, yıllar önce bizim ortak hani üçümüzünde şey çıktığı vaşti bir hikayesi gibi aslında biraz bir fay gibi. E, zaman içerisinde aslında şeyler doğdu tabii yani bu e, müziğe e, epey bir katkı vermiş iyi müzisyenler. Aradan böyle on, on beş yıl geçtikten sonra. Öyle ya da böyle. Yani ben mesela bunları şöyle değerlendirmeyi tercih ediyorum kendi adıma. Ee, albümler tamam. E, mukayese edilebilir. Bir önceki albümüyle şahsın hı hı. E, veya müzik grubunun. E, ama hep böyle kıymetli olarak görüyorum. Mesela Roy Harper kaç yaşındadır? Çok. 70 yaşında vardır Var yani. Vardır. Belki daha fazladır <gülüyor> yani. yani e, dolayısıyla bunların yani hala hakikaten böyle... E, hani müzik yapıp ya, hakikaten de beter yapmayıp canavar gibi albüm diye düşünüyorum hep yani. Hı hı. Dolayısıyla bunların e, bir şey de kalmadı çünkü yani. yani e, saydığınız zaman o dünya içerisinde 50 tane sayarsınız yani. Hani bildiğimiz tabii. Şimdi biz popüler Hı -hı. dünya içerisinden bahsediyoruz. Hani bizim kulağımıza gelmeyen, kaydedilmeyen bilmem bin tane şey vardır. Milyon tane şey vardır. O da başka bir şey. 3 e, ikili plak olarak çıktı galiba. Ama üç yüzlü bir plak. Yani A, B. ikinci plan bir yüzünde müzik var. Öbür yüzünde bir evet, şey yok. Hatırlıyor musun? Sefer. Şey değil Çok, mi? Ee, çıktığı gün tesadüfen yurt dışındaydım ee, ve almak istedim plak plak satacak olan adam bana istersen CD'sini vereyim plak çok pahalı dedi. Ya çok pahalı <gülüyor> Yani şeye dördüncü göre. Dördüncü yani parayı veriyorsun yok. ama 400'ün alamıyorsun 500'ün <gülüyor> <üç yüzünü> alıyorsun. <gülüyor> Satıcı boş ver CD'si <gülüyor> Ama Roy Harper'ın Dave gibi bir güzel kocaman bütün plak kapan şey yapan Türkiye'de basılsa haline. bence farklı alternatif kapakla girmek isteyebilirdi. ...boynuzlu hmm. kapak <gülüyor> ...bir zamanlar... <gülüyor> ...bir zamanlar o ilginç kapaklar Türkiye'de yapılırdı... ...neyse o hikayelere girmeyelim... ...şimdi benim... ...eyvah... ...iki şarkı çalar mıyım İnferral? Çalarım çalar, diye son, düşünüyorum... ...peki o zaman da Stranger'ı çalalım Roy Harper'dan... ...ondan sonra da bir kapanış parçamız olur... And there I'd rather be Riding along with me In distant misery It's the old ghost I'm wary of The one who knows And you are with his love. Made love to you on the shoulder of the hill Swept the sky with tears for a million years Willing the sun to shine one last time Just to be there where you're Looking in the mirror But I don't see me There's someone else in there Who could it be Riding along behind In constant misery Is it the ghost and weary of the one who mostly denied her own love betrayed her own The everlasting belly I've had Where no one ever turned up For the tolling of any bear Where trail reigns And forever stays Those glass excuses In her veins The stranger who I pray forever, forever. 94.9 Açık Radyo bir aradayız. 2013'ten şarkılar çalıyoruz. Ben kendi listemden Kaç şarkı çalmışım? Bakın beş şarkı çaldım. Bitmiş olan The Stranger adlı best'e Man and Met albümünde yer alıyordu Roy Harper'ın. 13 yıl sonra Roy Harper geri geldi. Albüm yaptı. Biz de burada işte e, var mı bilmiyorum Tolga senin listende görmedim ama... ...en azından başlarda değildi, ilk onda değildi. Hı. Ben de şu ana kadar çaldığım Black Sabbath, Uncle Acid and the Deadbeats... ...Billy Bragg... ...Drones ve Roy Harper haricinde de isimler var... ...Nick Cave'in çıkardığı stüdyo albümü... ...çok iyi bir albümdü... Evet. ...ben bunu sayısız dinledim... ...özellikle kapanışındaki şarkıyı... ...herhalde yılın en iyi... Aynen. ...kendi adıma söz ve müziğin... ...en üst düzey olduğu... ...beste olarak... E, ...müzik birlikteliği olarak değerlendirebilirim... ...kendi adıma... ...onun haricinde Handsome Family'nin albümü... ...Wilderness çok güzeldi... ...orada her şarkı bir hayvana yazılmış... Ve çok aslında biraz böyle içinde şey de var, ironi de var. Çok güzel söz yazıyor zaten. Handsome Family ikilisi yani karı koca ikili ormanda hayatlarını uzun yıllardır sürdürüyorlar kendisi. Orman deyince aklımıza başka müzik türleri gelse de arkadaş içinde Handsome Family gotik folk gotik country havasıyla yıllardır. Bir de uzun süredir bu ee, kadar iyisini çıkarmamış zaten. Bence yani ben albüm... epeydir takip ediyorum ama yani mesela hakikaten bu çok bomba albüm yani. Ben bununla tekrar döndüm tamam. çünkü o fiterdeki albümleri biliyorum. Ama bu albüm hakikaten ben, benim de çok sevdiğim bir albümde. On haricinde kendi adıma sayıp bitireyim. Bill Callahan'ın albümü, üçümüzün de çok sevdiği ve bolca dinlediği sanki albüm gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ee, onun haricinde K.O.D. topluluğu. Toby Driver'in e, toplu acayip bir albümle geri geldi. Geri geldi herkes zaten araya açmamıştı. 100 dakika albüm içinde e, kocaman bir kitapçık, fotoğraflar bilmem neler böyle çok devasa bir colossal work ile geri geldi aslında kocaman bir yaptı ama onu çalamayacağım. Ziya kaos gibi belki çalarım demiştim iyi niyetli yaklaşmıştım olmadı. Ama e, bir parça ile bitireceğim ki. Bu parça benim bu sene içerisinde en sevdiğim albümde yer alıyor. Mark Ribbon'un bir süredir beraber çalıştığı topluluğu ve İstanbul'a da gelip bizi Hı -hı. burada çok güzel bir geceye e, burada yaşamamızı sağlayan Ceramic Dog topluluğuyla yaptığı albüm Your Turn. Herhalde Party Intellectuals'u like bile bir nevze daha yukarıya taşıyıp e, bir tık daha hani popüler tabirle... Ee, yükselten bir çalışmayı oradan We Are The Professionals'ı çalarsak saat 10 olur ve Atapoda doğru yaklaşırız. atapot burada mısın? Buradayım. Peki. Tamam o zaman Mark Ribba ve Ceramic Talk We Are The Professionals. Kertigo sona erdi. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Hilmi Tezgör.